نعمز بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. إله إلا الله وحده ولا شريك له نشر أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم Şuayt bin Harb, rahmetullahi aleyh. Aziz kardeşim, kabire Müslüman olarak girmeye bak. Ve bunu bir müjde kabul et. Dünyayı isteyen alçaklığa hazır olsun muhakkak Allah onu alçaltacaktır. İki tür insanla otur. Sana hayrı öğrettiğinde bunu ondan kabul ettiğin kimseye, Ya da senin kendisine hayrı öğrettiğinde bunu senden kabul eden kişiyle. Üçüncü tür insandan ise kaç? Rüyaseti, liderliği talep edenle koçlar toslaşır. Onun gibi olanlar, onun gibi liderliğe talip olanlar onunla toslaşır. Tartışma ve kavganın içinden çıkamaz. Ancak kuyruk er ya da tabi olanı Allah baş yapar, lider yapar. Kazanarak Allah'a itaatini gerçekleştirdiğin bir kuruşunu bile önemsiz sayma. senin gayetlerin o kuruşu cebine atmak değil, Allah'a itaattır çünkü. Umulur ki, onunla bir bakla satın alırsın da, o daha kanında yer edinmeden, Allah seni bağışlar. Şuhayk bin Harb, rahmetullahi aleyh. Ona bir gün kardeşlerinden abadeh konuk olmuş arkadaşlar, misafir olmuş. Kervan kalkıyor, kervan kalkıyor diye nida edildiğinde o kalktı ve dolaştı. Ve herkesi tek tek selamlayıp yoluna gitmek üzere o sırada Şuaid bin Halp da kalktı onu uğurlarken ona hakkını helal et ey kardeşim dedim. O da ya neden dolayı hakkımı helal edeyim dedi. Şahit dedi ki tabii ki kardeşlikten dolayı çünkü kardeşliğin hakkını gelince yerine getiremediğimi düşünüyorum. Kardeşlik hakkını helal et bana. Mansur bin Zazan rahmetullahi aleyh. Bir gün abdest alıyordum. Abdestini bitirmişti ki gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Kendisine arkadaşlarından biri Allah seni yüceltsin. Bu durum da nedir böyle deyince ''Ya benim durumumdan daha büyük ne olabilir ki?'' dedi. ''Vallahi ben şu abdestimi aldım ve birazdan kendisine ne bir uyuklamanın ne de bir uykunun tutmadığı Yüce Allah'ın huzuruna çıkıyorum.'' ''Ve o huzurda duracağım.'' diyorum. ''Ya o benden yüz çeviriyorsa ve şimdi yine benden yüz çevirirse.'' Ve bu şekilde ağrısına devam etti. Öyle bir insandı ki eğer ona sen bugün ya da yarın öleceksin diye haber verilse ağır gelmezdi. Çünkü o bunlarla uğraşmıyor. Rabbinin itaatine dalmış gitmişti. Bakın Abu İshak el-Halbi şöyle anlatmış. Hüseyin'in babası balıkçıydı diyor. Hüseyin'in babası balıkçıydı. Sardanya'da da ile yiyecekler satardı. İsmi Beşir'di. Hüseyin hadis öğrenmeyi çok arzulayan biriydi. Ama bu balıkçı babası Beşir yani. Bırakmıyordu, oğlunu bırakmıyordu. Buna bağlan o, imkanlarını zorlayarak hadis öğrendi ve çok hadis yazıp rivayet etti. Böyle ki, o şehrin kadisi Ebu Şeybe ile oturup, onunla fıkhi meseleleri tartışır hale gelmişti. Ve o şeyin bir gün hastalandığı, ve bu İslam kadısının sohbetine gidemedi. Kadı bize daha mı gelen bir genç vardı, nerede o diye sordu. Orada bulunanlar, ya şeyh o hastalanmış dediler. Öyleyse kalkın dedi. Haydi gidelim ki onu ziyaret edelim. Arkadaşlar, mecliste bunlar herkes kalktı. Şeyh Abu Şeybey ile beraber onu ziyarete gittiler. Balıkçı Beşir'in evine geldiler ve oğlunun yanına girdiler. Beşir dükkanda işiyle meşgul, balık satmaya meşgul. Bir adam koşarak geldi ve ey Beşir, ey Beşir oğluna git. şehrin kadısı onu ziyarete gelmiş dedi. Beşir, kadı henüz daha evinden ayrılmadan oraya yetişebildi. Ve Ebu Şeybe, Şeyh Ebu Şeybe yani İslam kadısı kalkıp oradan gittiği zaman oğluna Beşir şöyle diyordu Subhanallah ben de seni hadis talep etmekten engelliyordum ama görüyorum ki bugün kadı tek kapıma kadar gelmiş vallahi ben bunu hayal bile edemezdim dedi Hadis öğrenenlere Allah'ın açtığı izzet kapılarından bir tanesiydi bu. Huşeyber bir gün arkadaşı Ebu Muaviye'ye şöyle bir soru soruyor. Nasıl hadis ezberledin ya ahi? O da şöyle, sormuş, şöyle söylemiş. Ben bir mecliste yüz hadis ezberledim Ve bir İyi arizona busa onları tek tek sayabilirdim. Bunun sebebi olarak onun hadis testleri sırasında çok çok tesbi getirdiği söylemek. Hadisi dinlerken Allah'ı çok çok tesbi edirmiş. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tabii. Ve alimlerin sözleriyle inşallah devam ediyoruz. Bakın Suet bin Gafiyen Rahimallah şöyledir. Eğer birilerin ölüm anlarını haber vermeye benim gücüm yetseydi onlara haber verirdim. Bunu yapardım. Melekler cenazenin önünde yürürler. Onlar için şöyle konuşurlar. Ne takdim etti, Ne hazırladı acaba? İnsanlar ise şöyle konuşurlar. Acaba geride ne bıraktı? Kime ne bıraktı acaba? Meleklerin konuştuğuna bakın. İnsanların konuştuğuna bakın. Esver bin Yezid, rahmetullahi aleyh. Kendisine ölüm zekaratı gelmiş arkadaşlar. O anda büyük bir telaş sarmışım. Bir anda etrafındakiler, ya şeyh nedir senin bu tasan? Bu endişen de nedir böyle? O da kendisine bunu soranlara, ben endişelenmeyeyim mi? Ben endişe... Endişelen miyim? Kimin benden daha fazla endişelenmesi gerekir? Allah'a yemin ediyorum ki Allah beni bağışlasa bile yaptıklarından ve duyduğum utanç beni terk etmeyecektir. dolayı duyduğum o utanç beni terk etmeyecektir. Bir kimse bir insana karşı küçük bir kusur işlediğinde bile Affedilse Kır Ben Öyle günahlarla gidiyorum ki Rabbime Onun beni affedeceğini bilsen bile Utancımla baş başa kalmaktan kurtulamayacağım Mesruh şöyle demiş bir insanın amellerini beğenmesi cehalet olarak ona yeter. Ve müminin Allah'tan gereği gibi korkması ilim olarak ona yeter. Sizden biriniz 40 yaşına ulaştığı zaman Allah'a karşı tam tekmil tedbirini alsın. Tam tekmil. Yani Allah'a kur olmadan en mükemmel şekli ortaya koymaya çalışın. Umulur ki, Rabbi onu bağışlar. Bugün kendisine, kendinize çok eziyet ediyorsunuz. Biraz ibadetinizi azaltsaydınız denilince, O Allah'a yemin olsun ki bana bir elçi gelip onun bana azap vermeyeceğini bildirse bile benim ibadete olan düşkünlüğüm ve şevkim azalmayacak ve çokça ibadet etmeye devam edeceğim dedi. Kendisine bunun hikmeti nedir? Bunu nasıl kazandın? Allah bunu sana ne, neyle verdi? O da şöyle dedi. Cehenneme girip girmeyeceğim haberi verilmedi bana. Cehenneme girersen kendimi mazur sayıp, nefsimi kınamamam için yapıyorum bunu. Siz şu ayeti işitmediniz mi? Kıyamet Suresi 2. Ayet. Hayır! Bırakın bu ezeyanları, bu kınamaları. Kendisini kınayıp duran nefse kasam olsun ki, kendilerini kınayan nefisten kasıt, cehenneme girip zebanilerin eline düşen ve bütün arzuları ve umutları ellerinden alınan ve rahmetten uzaklaştıran kimselerdir. Allah'sımız! Kendi nefislerini kınayan bu canlar, bu can taşıyan bedenler cehennemin ateşine girdikten sonra ...gabdar ve acımasız zamanların her düşen... ...kocukunç acı ve tebarken... ...bütün arzuları ve umutları da ellerinden alınmış... ...rahmetten uzaklaştırılmış o kimseler... ...orada kendilerini kılayıp durmaya başladılar. Ah bize, yazıklar olsun bize... Keşke Rabbimizin ayaklarına inansaydık, keşke Resulleri tasdik etseydik diye.